Hilal Ceyhan Köksal Yöneten Nisan Kumru Asr-ı Saadet'te önceki bölüm Ey Mekkeliler bizler dilediğimiz gibi yiyip içelim giyinip kuşanalım da Haşim oğulları ve Muttalip oğulları alışverişten mahrum edilerek darlık ve sefalet içinde helak olsunlar. Öyle mi? Şu andan sonra ben kabilemle birlikte bu işin karşısındayım. İşte bu elimde gördüğünüz parça, 3 yıl önce kardeşleriniz için kararlaştırdığımız zulmün belgesi. Bakın şuna, kurtlar yemiş. Bu neye işaret edersiniz sizce? Allah'ın evine asmıştınız onu, kutsamak için. Demek ki ilahlarınız da bundan razı değil. Bu adam doğru söylüyor olsaydı etrafındakiler böyle adamlar mı olurdu? Allah buldu buldu da aramızdan hidayet erdirmek için en zayıf, en fakirleri mi bu? <gülüyor> Himayemden çıktığın anda başta kuzenlerin Ümeyye ve Übey olmak üzere habilen seni rahat bırakmayacaktır. Biliyorum amca. Sağ ol. Ben Rabbimin himayesini istiyorum. Müslümanların akıl almaz bir duruşu vardı müşriklerin her türlü çabası onların ancak imanını arttırıyor. Resulullah'a muhabbetlerini perçinliyordu. 19. bölüm Miladi 619 senesiydi. Risaletin 8. yılıydı. Boykot bitmiş, Müslümanlar eski yaşamlarına dönmüşlerdi. Yokluk içinde geçen üç sene herkesi çok yıpratmıştı. Resulullah'ın en büyük destekçisi Hazreti Hatice'nin tüm serveti tükenmişti. Kendi evlerine taşındıktan kısa bir müddet sonra Hazreti Hatice hastalandı. Ev halkını büyük bir keder kaplamıştı. Ali, yengenin durumu nasıl? <Gülüyor> İyiydi yizeydi. Zeynep ile Rukiye başındalar. Ümmü Gülsüm hekim bulmak için gitti. Fatıma ise bir köşe daha alıyor. Ya ona bir şey olursa? Allah korusun. Resulullah nasıl dayanır bu acıya? Allah uzun ömür versin. Peygamberimiz en sabırlımızdır. Peki biz nasıl dayanırız? Biliyorsun on yaşında bir çocukken geldim bu eve. Hatice bana annelik yaptı. Halbuki ben satın aldığı bir köleydim. Beni kendi evlatlarından asla ayırmadı Öyledir Bana da annelik yaptı Ben 5 yaşındaydım Çocukluk hatırlarımın çoğu bu evde geçti Onca çocuğun arasında Bana bir kere bile kızdığını Bırak kızmayı yüzünü ekşittiğini hatırlamıyor Allah onun acısını göstermesin bize Ha bak Ümmü Gözüm hekimle geliyor Bakalım ne diyecek Fatıma, ne oldu? Ne dedi hekim? İyi değil Ali. Kaybediyoruz annemi. Öyle söyleme. Allah büyük. Nefes alması ağırlaştı. Zor konuşuyor. Sakin ol. Allah'tan ümit kesilmez. Resulullah'ın haberi var mı? Birkaç gündür rahatsız. Babam üzerine titriyor. Bu sabah biraz iyileşe gibi olunca babamı gönderdi annem. Üzülmesin diye. Öleceğini mi fark etti acaba? Ne? Ali, Resulullah'a haber ver. Hatice sekerat haline girdi. Resulullah Efendimiz yanı başında ona dualar ederken Hazreti Hatice ruhunu rahmana teslim etti. <gülüyor> i̇nna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ya Rabbi, senden geldik, yine sana döneceğiz. Anne! <gülüyor> Hazreti Hatice, Peygamberimizin hayatında da, kalbinde de çok özel bir yere sahipti. Hazreti Hatice'nin yokluğunu kimse dolduramadı. Ve Resul-i Ekrem büyük bir hüzne gömüldü. Hazreti Hatice'nin vefatıyla büyük bir acı yaşayan Peygamberimizi, bir imtihan daha bekliyordu. Amcası Ebu Talip, Ölüm döşeğindeydi. Kureyş müşrikleri son kozlarını kullanmak istiyorlardı. Ona gelip şöyle dediler. Ey Ebu Talip, sen büyüğümüz ve ulumuzsun. Senin ölüm döşeğinde olman bizi endişelendiriyor. Kardeşinin oğluyla aramızda olanları biliyorsun. Onunla aramızda hakem ol. O bizimle uğraşmaktan vazgeçsin... Biz de onunla uğraşmayalım. O bizim dinimize karışmasın, biz de onun dinine karışmayalım. Muhammed'e haber verin gelsin. Onunla konuşacaklarım var. Ey kardeşimin oğlu! Bunlar kavminin ileri gelenleridir. Seninle anlaşma yapmak istiyorlar. Birbirinize isteklerinizi söyleyin ve uzlaşmaya varın. Aranızdaki husumet bitsin. Peygamberimiz, olur amcacığım, onlardan istediğim tek bir cümle. Bunu söylerlerse anlaşırız, dedi. Ebu Cehil atıldı. Bir cümle mi? Bunda ne var? İstersen... On cümlede söyleriz. Peygamberimiz, La ilahe illallah deyin, kurtulun. Tek bir olan Allah'a iman edin ve taptığınız diğer putları kaldırıp atın dedi. Nasıl olur da onca ilahı tek bir ilah yaparsın? Vallahi bu adam yine istemediğimiz şeyleri teklif ediyor. Siz ilahlarınızı bırakmayın. Onlara inanmakta sebat edin. İflah olmaz mı? Kalkın gidiyorum. Ebu Talip yeğenine kıyamıyordu. Kendi ölümünden sonra kim bilir neler yapacaklardı. Aralarında bir anlaşma olsun ve bu kıyasıya düşmanlık bitsin istiyordu. Yeğenine dönüp şöyle dedi. Şu söylediklerim gerçeğe uygun şeyler. Peygamberimiz sevinçle, amca gelsen kabul et bunu. Söyle ki ahirette benim yanımda ol. Söyle ki sana şefaat edebileyim dedi. Ey Muhammed seni ne kadar sevdiğimi bilirsin Ama Ebu Talip ölümden korktu da din değiştirdi dedirtmem kendime Benim ölümümden sonra sana ne olacağını düşünüyorum Keşke şu adamlarla anlaşma yolu bulabilsen Peygamberimiz hüzünle amcasının yanından ayrıldı İslamiyet'e bu kadar hizmeti olmuş Ebu Talibe hidayet nasip olmayacak mıydı? Bir süre sonra amcasının ağırlaştığı haberi gelince, Efendimiz bir ümit tekrar amcasının başucuna gitti. Kureyş'in tüm ileri gelenleri yanındaydı. Peygamberimiz, ''Amcacığım, ne olur La ilahe illallah de. De ki, bunu dediğine şahitlik edebileyim.'' dedi amcası Ebu Talib'e. Baban Abdülmuttalib'in dininden, Yüz mü çevireceksin ey Ebu Talip? Peygamberimiz müşriklerin söylediklerine aldırmadan amcacığım la ilahe illallah de demeye devam ediyordu. Ölüm sarhoşluğu bu olsa gerek. İnsanı yoldan çıkartacak ne çok şey var. Peygamberimiz yine amcacığım beni dinle la ilahe illallah de dedi. Dinini terk edecek göreceğiz. Muhammed'i bu kadar severken ona uymasa şaşardık. Koca Ebu Talip ölümden mi korkuyor? Yeter artık susun. Ben babamın dini üzereyim. Peygamberimiz biricik amcasının kuru bir inat uğruna ahiretini kaybetmesine dayanamıyordu. Sevgili amcasının müşriklerin akıbetine uğramasını istemiyordu. Gözyaşları yanaklarından süzülürken şöyle dedi. Amcacığım. Vallahi Allah beni men edinceye kadar senin bağışlanmanı dileyeceğim. Ve Ebu Talib vefat etti. Hz. Ali'ye onu kefenleyip gömmesini söyleyen Peygamberimiz, sürekli onun bağışlanması için dua ediyordu. Üst üste yaşadığı bu iki büyük kayıp nedeniyle günlerce evinden çıkmadı. Ve bu seneye Peygamber Efendimizin hislerine atfen hüzün senesi denildi. Ölüm, pek çok kini ve düşmanlığı siler, süpürür. Ebu Talib'in vefatı da Ebu Leheb için böyle olmuştu. Artık Ebu Talib düşmanlık ettiği abisi değil, atalarının dini üzre ölen ve yasını tuttuğu aile büyüğüydü. Onun ölümüyle Haşim oğullarının liderliğini Ebu Leheb üstlenmişti. Ve bir kabilenin lideri olmak demek, kan bağı olan herkesi korumakla yükümlü olmak demekti. Bu durumda Hz. Muhammed'in özbe öz amcası olarak korunması da Ebu Leheb'e düşüyordu. Yeğenine haber gönderen Ebu Leheb, aynı Ebu Talip gibi onu koruyacağını söyledi. Arabistan'da yeni peygamberle ilgili söylentiler yayılmaya başlamış, bu işin ne olduğunu merak edenler Mekke'ye gelir olmuştu. Bunlardan biri de meşhur bir şair olan Aşağı ah idi. Hoş geldin. Sefalar getirdin Aşağı. Hoş bulduk Utbe. Seni Mekke sokaklarında görmek ne güzel. Kulaklarımızın pasını silmeye mi geldin? Hayırdır? Bu sefer başka bir iş için geldim. Bu diyardan çıkan bir zatın sözlerini duydum. Onun kadar etkileyici ve güzel sözler duymuş değildim şimdiye kadar Bu adamı görmek, onunla konuşmak istiyorum Kimi kastettiğini anladım Ama düşündüğün gibi biri değil Neden? Muhammed'e inanacak Buna engel olmam lazım Kuvvetli bir şairin onun tarafında olması bizim için iyi olmaz Neden öyle dedin diye sordu Mutbe Daldın gittin Aa evet O bizim aramızdan çıkmış bir isyankar Sözleriyle insanları büyüler, asılsız şeyler anlatır herkese. Ben sözün iyisini kötüsünden ayırt edebilirim Utbe. İşim bu. Sihir mi değil mi anlarım, merak etme. Onun söylediklerinden bazıları şöyleymiş. Eğer bu dünyadan yararlı ve iyi işler yapmış olarak çıkmazsak... ...ahiret yurdunda hazırlıklı olarak gelenlerle karşılaştığımızda pişman olurmuşuz. Bir düşünsene Utbe, doğru değil mi? Söylediklerinin tamamı mantıksız değil. Ama söylemleriyle karı kocanın, anne babanın arasını açıyor. O yüzden dikkatli olmalısın. Merak etme sen. Aa, bir de o günlük alışkanlıklarımızı yasaklıyor. Mesela? Mesela kumar oynayamazmışız. Faiz yasakmış. Zinaya da kesinlikle izin vermiyor. Bu dediklerini zaten yapmıyorum. Benim için sorun değil. İyi ama sen şarabı çok seversin. Onu da yasaklıyor. Ne diyorsun? İşte şimdi iş değişti. Ben şarapsız yapamam. İşte başından beri sana söylemek istediğim şey bu. Sana uygun bir din değil. Hayır, çok mantıklı buluyorum. Ama içki bağımlılığımdan kurtulmam lazım. En iyisi bir süre daha eski hayatıma devam edeyim. Kendimde içkiyi bırakma gücü bulursam gelir... ...bu yeni dinin mensubu olurum. Heh şöyle. Sen hayatına devam et. Boşver yeni yetmeleri. Dünyanın zevklerinden mahrum etme kendini. Ahşâ geri döndü. Fakat bir daha Resulullah'ın yanına gelemedi. O sene içinde vefat etti. Peygamberimiz İslam'ı anlatmaktan usanmıyordu. Fakat Mekke müşriklerinin inatlarını kırmak mümkün değildi. Neredeyse on sene olmuştu. Ve bu on sene içinde bazı müşrikler tavırlarını hiç değiştirmemiş, Aksine düşmanlıklarını arttırmışlardı. Resulullah pek çok yabancının toplandığı panayırları bir fırsat olarak görüyor, onlara tebliğde bulunuyordu. Fakat yaşadığı iki büyük kayıp onu derin bir kedere gömmüştü. Günlerce evinden çıkmadı, kimseyle görüşmedi. Sevenleri bu duruma çok üzülüyor, onun için endişeleniyorlardı. Osman bin Maz'un'un hanımı Havle, Evdeki işlere yardımcı oluyor, Ümmü Eymen'le birlikte peygamberimizi hiç yalnız bırakmıyorlardı. Yine yemeğine dokunmamış. Onu hiç böyle görmemiştim. Neşelendirmek için ne yapsak işe yaramıyor. Hatice'ye mi yansın, Ebu Talib'e mi? Ah Hatice, ne güzel bir hayat arkadaşıydın, ne güzel bir yoldaştın. Senin hasretine nasıl dayanacağız Sen şu anda peygamberimizin tek desteğisin Ümmü Eymen Sana annem diye hitap eder Kızları ve sen acısını paylaşacak Bugünleri birlikte atlatacaksınız Hatice'nin eksikliğini ne doldurabilir ki 25 yıl bir arada kaldık Onun kadar güzel bir insan görmedim Resulullah'ın gözleri ışıldardı ona bakarken Maddi manevi desteğiydi onun Hazreti Meryem kendi zamanının en hayırlı kadınıydı. Hatice ise bu zamanın en hayırlı kadınıdır derdi. <gülüyor> evet dediğin gibi destek olmalıyız. Allah senden de eşinden de razı olsun Havle. Hiç yalnız bırakmadınız bizi. Osman da ben de severek yapıyoruz ne yapıyorsak. Yeter ki bir faydamız olsun. Eksik olmayın. Fatıma ile Ümmü Gülsüm'ü yalnız bırakmayalım. Çocuklar çok üzgün. Sen geç. Ben de yiyecek bir şeyler hazırlayıp geliyorum ardından. Peki. Ben gideyim o zaman. Hazreti Zeyt ile Hazreti Ali de... ...Peygamberimizin yanından ayrılmayanlardandı. Her fırsatta onun yanına giriyor... Ve bir isteği olup olmadığını soruyorlardı. Yine böyle bir gündü. Nasıl durumu? Üzgün ve düşünceli. Kaç gündür çıkmıyor odasından. Kimseyle de görüşmüyor. Görüşse ne olacak? Canını sıkmaktan başka ne yapacaklar? Haklısın. Ama onun bu suskunluğu benim ciğerimi dağılıyor. Zorluklarla mücadeleyi biz ondan öğrenmedik mi Ali? Ondan öğrendik ama... Sabrı da öğretti bize Şu an sabrediyor Bu dönemde başka bir şey bekleyemeyiz Önce sevgili eşi sonra Sonra babam Aynı acıyı sen de yaşıyorsun Ali Bu imtihan en çok ikinizi etkiledi En çok neye üzülüyorum biliyor musun? Babam bu davanın çilesini çekti Bizimle birlikte onca eziyete katlandı Hakarete uğradı Resulullah'ın doğru yolda olduğuna inanmasa Bu kadarına katlanır mıydı? Neden iman etmeden öldü Zeyd? Neden? Bu Allah'ın hidayetiyle ilgili Ali. Sen istediğini doğru yola erdiremezsin demiyor mu ayetler? Resulullah ne kadar uğraştı görmedin mi? Ama nasip olmadı. İşte buna çok üzülüyorum. Babamı ebediyen kaybettim. <gülüyor> Keşke seni teselli edecek cümleler kurabilseydim. <gülüyor> Gel kardeşim biraz hava alalım. Şimdi benim dertlerimi bırakalım da Resulullah'ı düşünelim Nasıl tebliğde bulunacak bundan sonra? Ebu Leheb korumasını aldı ya Ebu Leheb bunu fazla sürdürmeyecektir Amcamı tanırım Babamın yerine geçtikten sonra ar belasına yaptı bunu Lider oldu ama yeğenini koruyamıyor demesinler diye Yakın zamanda bırakır gör bak Ben de aynı şeyi düşünüyorum Ondan bize bir hayır gelmez Resulullah için yeni bir çözüm bulmalıyız en son Taif'e gitmeyi düşünüyordu. Hala aynı fikirde mi acaba? Mekke müşrikleri artık iflah olmaz. Yeni yerlere gitmeli ve yeni insanlarla görüşmeliyiz. Resulullah kendini biraz daha toplayınca bu mevzuyu konuşalım. Ne dersin? Elbette. Yeter ki Allah bize bu dine hizmet etmek için fırsat versin. Canlarımız, mallarımız bu yola feda olsun. Tahmin edileceği üzere Ebu bin himaye sözü uzun sürmedi. Bir gün peygamberimize gelerek şöyle bir soru yöneltti. Muhammed, biliyorsun ki kavminin lideri bundan sonra benim. Amcan Ebu Leheb. Babam Abdülmuttalib'in ve abim Ebu Talib'in yaptığı gibi seni koruyup kollayacağım. Yalnız aklıma bir soru takıldı. Amcan Ebu Talib seni çok severdi ama... Senin dinine girmedi. Böyle atalarının dini üzere ölenlerin durumu ne olacak? Sürekli cennet ve cehennemden bahsediyorsun. E putlara tapanların sonu ne olacak? Peygamberimiz, tek bir ilah olduğuna inanmayan ve ona ortaklar koşan herkes cehenneme gidecektir. Diye cevap verince Ebu Leheb öfkesinden kudurdu. Ata bende! Seni koruma gafletine düştüm. Sen hem asisin hem saygısızsın. Nasıl olur da ataların için böyle konuşabilirsin? Ben de kalkmış akrabam olduğun için seni koruyacağımı söylüyorum. Heh, sen kan bağını mı gözetiyorsun ki? Şu halimize bak. Kanlı bıçaklı olduk sayende. Sana da getirdiğin şeye de lanet olsun. Senden büyük bir belaya uğramamıştık. Bundan sonra benimle hiçbir ilişiğin kalmadı. Duyduk duymadık demeyin. Bundan sonra Muhammed Ebu Leheb'in himayesinden çıkmıştır. Artık başına ne gelirse sorumlusu sensin. Ebu Leheb kısa bir süre için yeğenine aileden biri gibi davranmaya çalışmış ama bunu becerememişti. Onun himayesini kaldırmasıyla artık peygamberimize Haşim oğullarından bir destek sağlanmayacaktı. <Gülüyor> Asr Radyo Tiyatrosunu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.